Bu pek azîm mesele kudrete dair Arabi fıkranın kısaca mealinin bir nevi tercümesinden evvel, kalbe ihtar edilen bir hakikatı beyan ederiz. Şöyle ki, kudretin vücudu, kainatın vücudundan daha ziyade iyidir. Belki bütün mahlukat, her biri, hem beraber, o kudretin mücessem kelimatıdır, onun ayn-el vücudunu gösterirler. Onun mevsufu olan Kadir-i Mutlak'a adetlerince şahadetler ederler. Daha hüccetlerle o kudretin ispatına ihtiyaç yoktur. Belki imanda en ehemmiyetli bir esas, haşr Neşr'in en kuvvetli bir temel taşı ve çok mesaili imaniye ve hakayık Kur'aniye'ye en lüzumlu bir medar olan ve "Mâ halakukum ve lâ ba'athukum illâ ayetinin dava ettiği ve bütün akıllar ona yol bulamadıklarından, hayrette, acizde, bir kısmı inkarda kaldıkları kudrete ait bir dehşetli hakikatın ispatı lazımdır. İşte o esas, o temel, o medar, o dava, o hakikat ise, mezkûr ayetin mealidir. Yani, ey cin ve ins, bütün sizlerin yaratılmanız, icadınız ve haşirde ihyanız, diriltilmeniz, bir tek nefsin icadı gibi, kudretime kolaydır. Bir baharı, tek bir çiçek misillü ve icat eder. Cüz'i külli, küçük-büyük, az çok, o kudrete nisbeten farkları yoktur. Seyyareleri, zerreler gibi kolay döndürür. İşte mezkür arabi fıkra, yalnız bu dehşetli meseleye, dokuz basamak ile pek kat'î ve kuvvetli bir hücceti beyan eder. Gayet kısa bir meali şudur. بصمان أساسنا إشارتدا إذ هو القدير على كل شيء بقدرة مطلقة محيطة ضرورية ناشئة لازمة ذاتية للذات الأقدسية فمحال تداخل ضدها فلا مراتب فيها فتتساوى بالنسبة إليها الذرات والنجوم والجزء والكل والجزئي والكلي والنواتو ve şecru ve âlem insan yani her şeye kadir öyle bir kudreti var ki bütün eşyayı ihata etmiş ve zatı vacibül vücuda lüzumu zati ile ve fenni mantık tabirince zaruriyetin naşiye ile lazımdır vaciptir infikaki muhaldir imkanı yoktur madem böyle bir lüzumla böyle bir kudret zatı akdestedir elbette onun zıddı olan acz Hiçbir cihetle içine giremez, zatı kadire ârız olamaz. Madem bir şeyde mertebelerin bulunması, onun zıddı içine girmesiyledir. Mesela, hararetin derece ve mertebeleri soğun girmesi ve güzelliğin ise çirkinliğin müdahalesiyle olması ve bu zati kudrete zıt olan adz ona yanaşması, hiçbir cihetle imkanı yok. Elbette o kudret mutlaka mertebeler bulunmaz. Madem mertebeler onda bulunmaz, elbette o kudrete nispeten yıldızlar, zerreler müsavi ve cüz ve kül ve bir fert ve bütün nevi o kudrete karşı farkları yoktur. Ve bir çekirdek ve koca ağacı ve kainat ve insan ve bir nefsi diriltmesi ve haşirde bütün zîruhların ihyası o kudrete nispeten müsavidirler ve kolaydır. Büyük küçük az çok farkı yoktur. Bu hakikate katî şahit, hılkatı eşyada gördüğümüz kemal i sanat, nizam, mizan, temyiz, kesret, sür'at-i mutlakada, suhuleti i mutlaka ve tam kolaylıktır. Birinci basamak olan bisr-i müşâhedeti gayet-i kemâl-i intizam, ittizan, imtiaz, itkân suhuleti mutlaka fil kesreti ve sür'ati vel hılta. Meali bu mezkür hakikattır. İkinci basamak وَبِسِرِّنْ ve وَالْشَّفَّافِيَّ وَالْمُكَابَلَى وَالْمُوَازَنَى وَالْاِنْتِزَامِ وَالْاِمْتِثَالِ Bunun izah ve tafsilatını 10. sözün ahirine ve 29. söze ve 20. mektuba havale edip kısaca bir işaret ederiz. Evet, nasıl ki, nuraniyet cihetiyle güneşin ziyası ve aksi, Kudreti Rabbaniye ile deniz yüzüne ve bütün kabarcıklarına girmesi, bir tek cam parçasına girmesi gibi kolaydır, ikisi müsavidir. Öyle de zatı Nurul envarın Nur'ani kudreti dahi, gökleri, yıldızları yaratması döndürmesi, sineklerin zerrelerin icadı ve döndürmesi gibi ona kolaydır, ağır gelmez. Hem nasıl ki şeffafiyet hassasıyla bir tek aynıcikte, ve bir göz bebeğinde güneşin misali sureti, kudret-i ilahiye ile bulunur, aynı kolaylıkla bütün parlak şeylere ve katrelere ve şeffaf zerreciklere ve deniz yüzlerine o aksi ve ışığı emri ilahi ile verilir. Aynen öyle de, masnuatın melekutiyet ve mahiyet yüzleri şeffaf ve parlak olmasından, kudret-i mutlakanın cilvesi, Tesiri bir tek nefsin icadında bulunması kolaylığı derecesinde bütün hayvanatı yaratır. Az çok büyük küçük fark yok. Hem nasıl ki dağları tartacak derecede gayet büyük ve tam hassas bir teraziye iki müsavi ceviz konulsa bir küçük çekirdek bir cevize ilave edilse terazinin bir gözü dağ başına bir gözü de derin dereye indirmesi kolaylığı derecesinde o iki ceviz yerine iki müsavi dağ mizanın iki gözüne konulsa birisine bir ceviz ilavesiyle bir dağı göklere kaldırır bir dağı derelere indirir aynen öyle de ilmi kelamın tabirince imkan müsaviyet tarafe indir yani vacip ve mümteni olmayan belki mümkün ve muhtemel olan şeylerin vücut ve ademleri bir sebep bulunmazsa müsavidir farkları yoktur bu imkan ve müsabatta az çok büyük küçük birdirler. İşte mahlukat mümkündürler ve imkan dairesinde vücut ve ademleri müsabii olmasından vacibül vücudun hadsiz kudret ezeliyesi bir tek mümküne vücut vermesi kolaylığında bütün mümkinatın vücudu ademin müvâzenesini bozar, her şeye layık bir vücudu giydirir ve vazifesi bitmiş ise zahiri vücut libasını çıkarıyor surete ademe belki daireyi ilimdeki manevi vücuda gönderir. Demek eşya kadiri mutlaka verilse bahar bir çiçek kadar bütün insanların haşirde ihyaları bir nefis kadar kolay olur. Eğer esbaba isnad edilse bir çiçek bir bahar kadar ve bir sinek bütün hayvanat kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl ki intizam sırrı ile bir koca sefine veya tayyariye bir parmağı düğmesine dokunmak ile harekete getirmesi bir saatin zembereğine anahtarla parmak dokunmasıyla harekete gelmesi derecesinde kolay ve rahattır. Aynen öyle de ilmeazeliğin düsturlarıyla ve hikmet-i sermediyenin kanunlarıyla ve irade-i rabbaniyenin külli cilveleri ve muayyen usulleriyle her şeye külli ve cüz'i, büyük küçük, az çok bir manevi kalıp, bir hususi miktar, bir has hudut verildiğinden tam intizam-ı ilmi ve irade kanunu içindedirler. Elbette kadiri mutlak haksız kudretiyle manzum şemsiyeyi çevirmesi ve arz sefinesini medar-ı gezdirmesi bir cesette kanı ve kandaki küreyva hamra ve beyzayı ve o küreciklerdeki zerreleri nizamlı hikmetli çevirmesi derecesinde su'letli ve kolaydır ki bir insanı kainat sisteminde harika cihazlarıyla bir katre sudan birden zahmetsiz yaratır. Demek o ezeli ve hadsiz kudrete isnad edilse bu kainatın icadı bir insanın icadı kadar suhulet peydâ eder. Kolay olur. Eğer ona verilmezse bir tek insanı acip cihazları ve duyguları ile yaratmak kainat kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl ki itaat ve imtisal ve emir dinlemek sırrıyla bir kumandan bir arşemri ile bir neferi hücuma sevk ettiği gibi Aynı emirle koca bir muti orduyu dahi kolayca hücuma tahrik eder. Aynen öyle de. iradeyi i ilahi kanunlarına, kemal itaatte ve tekvini emri rabbani'nin işaretine emirber nefer ve emir kulu misillü fıtri meyil ve şevk içinde ve ilmi ezeli ve hikmetin tayin ettikleri hattı hareket düsturları dairesinde ve ordu neferlerinden bin derece ziyade itaatli ve emir dinler ve emir kulu hükmünde olan masnuat hususan zihayatlardan bir tek ferdi Adem'den haydi vücuda çık vazife başına gir diye emri rabbani ile ve ilmin tayin ettiği tarzda ve iradenin tahsis eylediği surette kudret ona mahsus bir vücut giydirip elini tutup meydana çıkarmak kolaylığında bahardaki zihayatın ordusunu aynı kuvvet ve kudretle icat eder vazifeler verir Demek her şey o kudrete isnat edilse, bütün zerrat ordusunun ve yıldızlar fırkalarının icadı, bir zerre bir tek yıldız kadar kolay ve suhuletli olur. Eğer esbaba isnat edilse, bir zihayatın göz bebeğinde ve dimağındaki zerrenin acip vazifelerini yerine getirecek bir kabiliyetle yaratılması, hayvanat ordusu kadar müşkilatlı ve zahmetli olur. Üçüncü basamak ve sırrı imdadil vahidiyeti ve yusril vahdeti ve tecellil ahadiyetidir. Kısacık işaretlerle mealine bakacağız. Yani nasıl ki bir padişah ve kumandan-ı azam hakimiyetinin vahidiyeti ve bütün rayiyeti yalnız onun emirlerine göre hareketi cihetiyle o hakime azam koca memleketi ve büyük milleti idare etmesi bir köy ehlini idare etmek kadar kolay olur. Çünkü hükümde vahidiyet itibariyle, efrad-ı millet aynen asker neferatı gibi teshilata vesile olup, kolayca emirler, kanunlar tatbik edilir. Eğer muhtelif hakimlere bırakılsa, çok keşmekeşe düşmesiyle beraber, bir tek köyün, belki bir hanenin o memleket kadar idaresi müşkül olur. Hem o itaatlı millet, bir tek kumandana bağlanması haysiyetiyle, her bir ferdinefer nefer gibi o kumandanın kuvvetine ve cihazat depolarına ve ordusuna dayandığı bir kuvvet ile bir şahı esir edebilir, 1000 derece şahsi kuvvetinden ziyade iş görebilir. Onun o padişaha intisabı hadsiz bir kuvveti ve iktidarı olup pek büyük işler yapar. Eğer o intisap kesilse o büyük kuvvet gider, kendi bileğindeki cüzi kuvvetiyle ve belindeki az cephane ve fişekleri miktarınca iş görebilir. Yoksa intisap kuvvetine dayanan mezkur askerin gördüğü bütün işler ondan istenilse bileğinde bir ordu kuvveti ve belinde padişahın cephaneler anbarı bulunmak gerektir. Aynen öyle de Sultan-ı Ezel ve Ebed, Sani Kadir, vahidiyeti Saltanat ve hakimiyeti mutlaka ciyetiyle kainatı bir şehir kolaylığında ve bir baharı bir bahçe suhuletinde ve haşirde bütün ölmüşleri ihya etmek, o bahçe ağaçlarının yaprak, çiçek, meyvelerini gelen baharda yaratmak kolaylığında yapar. Ve kolayca bir sineği koca kartal kuşu sisteminde yaratır. Ve suhuletle bir insanı bir küçük kainat hükmüne getirir. Eğer esbaba verilse, bir mikrop bin gergedan, bir meyve bir büyük ağaç kadar müşkilatlı olur. Ve belki zihyatın bedeninde acı vazifeleri gören her bir zerreye her şeyi görecek bir göz ve her şeyi bilecek bir ilim verilmek lazımdır ki o ince ve mükemmel vazifi hayatiyeyi yapabilsin. Hem vahdette yusrusuhulat ve kolaylık o dereceye gelir, nasıl ki? Bir ordu teçhizatı bir tek elden, bir tek fabrikadan gelmesiyle, bir tek neferin teçhizat askeriyesi gibi kolaylaşır. Eğer ayrı ayrı eller karışsa ve muhtelif cihazat her biri başka fabrikadan alınsa, o vakit bir tek nefer teçhizatı, kemiyet noktasında bin müşkilatla tedarik edilebilir, Müteaddit amir ve zabitler karıştığı cihetiyle bin nefer kadar su'ubet peyda eder. Hem bin neferin idaresi ve kumandanlığı, bir tek zabite verilse, bir cihette bir nefer kadar kolay olur. Eğer on zabite veya neferlere bırakılsa, pek karışık ve müşkül düşer. Aynen öyle de. Her şey vahidi ehade verilse, bir tek şey gibi kolay olur. Eğer esbaba isnat edilse, bir tek zihayat, zemin kadar müşkül, belki imkansız olur. Demek vahdette kolaylık, vücub ve lüzum derecesine gelir ve kesretli eller karışmakta suubet, imkansızlık derecesine düşer. Risale-i Nur mektubatında denildiği gibi, eğer gece gündüzdeki tebeddülâtı ve yıldızların harekatı ve senedeki güz, kış, bahar, yaz gibi mevsimlerin tahabülatı bir tek müdebbire ve amire bırakılsa, o kumandan-ı bir neferi olan küreyi arza emreder ki, Kalk, dön gez o da o iltifat ve emrin neş'e ve sevincinden meczub mevlevi gibi iki hareketiyle yevmi ve senevi tahavvülata ve yıldızların zahiri ve hayali hareketlerine gayet kolayca bir vesile olup vahdetteki tam suhulet ve gayet kolaylığı gösterir eğer o tek amire değil belki esbaba ve yıldızların keyiflerine bırakılsa ve arza sen dur gezme denilse o halde arzdan binler derece büyük, binler yıldızlar ve güneşler, her gece ve her sene milyonlar ve milyarlar senelik mesafeleri kesmek ve gezmekle mevsimler ve gece gündüz gibi o vaziyeti arziye ve semaviye husul bulabilir ve imkansızlık ve muhaliyet derecesinde müşkül ve suğbetli düşer. Üçüncü basamaktaki ve tecellil kelimesi, pek büyük ve çok ince ve derin ve gayet geniş bir hakikata işaret eder. Onun izah ve ispatını Risale-i Nur'a havale edip, gayet kısa bir temsil ile bir tek nüktesini beyan edeceğiz. Evet, nasıl ki güneş, ile umum zemini ışıklandırıp, vahidiyete bir misal olduğu gibi, âyine gibi mukabilindeki her şeffaf şeyde timsali ve aksi ve yedi renkli ziyasıyla ve zatının suretiyle bulunup, ehadiyete dahi bir misal teşkil eder. Eğer güneşin ilmi ve kudreti ve ihtiyar olsaydı ve cam parçalarının ve içinde güneşçikler görünen katrelerin ve kabarcıkların kabiliyetleri bulunsaydı, irade-i ilahiyenin kanunuyla, her birisinde ve yanında timsaliyle ve sıfatlarıyla tam bir güneş bulunup, sair yerlerde bulunması, onun tasarrufatına hiç noksan vermeyerek, kudret-i Rabbaniye'nin emriyle, Tesiriyle, hükmüyle pek büyük zuhurata sebep olarak ehadiyetteki fevkalade kolaylık ve suhuleti gösterir. Aynen öyle de sani Zülcelal, vahidiyet itibariyle bütün eşyayı ihata eden ilim ve iradesi ve kudretiyle bakar ve hazır ve nazır olduğu gibi ehadiyet cihetiyle ve tecellisiyle her şeyin hususanzi hayatın yanında isimleri ve sıfatları ile bulunur ki. Kolayca bir anda sineyi kartal sisteminde bir insanı küçük bir kainat sisteminde icat eder. Ve zih öyle mucizatlı bir şekilde yaratır ki, eğer bütün esbab toplansa bir bülbülü, bir sineyi yapamazlar ve bir bülbülü yaratan, bütün kuşları yaratan olabilir ve bir insanı halk eden ancak kainatı icat eden zattır. 4. ve 5. basamak ve besirli vücubi ve tecerrudi ve mubayenetil mahiyye ve besirri adamit takayyut ve adamit tahayyuz ve adamit teczi bu iki basamağın hakikatını umuma ifade etmek çok müşkül olmasından yalnız kısacık bir iki nüktesi ve muhtasar meali beyan edilecek yani vücut mertebelerinin en kuvvetli ve sarsılmaz olan vücut mertebesinde ve ezeli ve ebedi derecesinde bir vücut sahibi ve maddiyattan münezzeh ve mücerret ve bütün mahiyetlere mübayin bir mahiyeti mukaddeseyi taşıyan bir kadir-i mutlakın kudretine nisbeten yıldızlar zerreler gibi ve haşir bir bahar misillü ve haşirde bütün insanları diriltmesi bir nefsin ihyası derecesinde kolaydır çünkü vücut tabakalarından kuvvetli bir nev'in bir tırnağı hafif bir tabakanın bir dağını eline alır çevirir Mesela kuvvetli vücudu harici'den bir ayna ve kuvve-i hafıza zayıf ve hafif olan vücudu misali ve maneviden yüz dağı ve bin kitabı içine alırlar ve çevirebilirler. İşte vücudu misali ne derece kuvvetçe vücudu harici'den aşağı ise mümkünatın hadis ve arizi vücutları dahi ezeli, sermedi, vacip bir vücuttan binler derece daha aşağı ve hafiftir ki o mukaddes vücut bir zerre tecellisiyle mümkünatın bir alemini çevirir. Maalesef şimdilik semle hastalık gibi üç ehemmiyetli sebep müsaade etmediklerinden bu pek uzun hakikatı ve nüktelerini Risale-i Nur'a ve başka zamana havale ederiz. Altıncı basamak: Wa bisiri inkilabil avaiki vel mavanii ila hukmil vesailil müsehhilat. Yani Nasıl ki fennin tabirince, ukde-i hayatiye namında bir cilve-i irade-i ilahiyenin ve emri i tekvininin bir kanunu ile ve o emir ve iradenin tevecühleriyle koca bir ağacın şuursuz dal ve sert budakları, meyvelerine ve yaprak ve çiçeklerine zembereyi ve midesi hükmündeki o ukde-i hayatiye'den onlara gidecek lüzumlu maddeler ve erzaklara, havaik ve mevani ve set olmazlar, belki teshilata vesile oluyorlar, aynen öyle de. Kainat ve bütün mahlukatın icadında bütün maniiler bir cilveyi irade ve tevcühü emri rabbaniye karşı mümanaatı bırakıp kolaylığa alet olmasından, kudreti sermediye o tek ağacı icat kolaylığında kainatı ve zemindeki enva mahlukatı icad eder. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Eğer bütün icatlar o kudrete verilmezse, o vakit o tek ağacın inşa ve idaresi, bütün ağaçlar belki zeminin icadı ve idaresi kadar müşkül olacak. Çünkü o zaman her şey mani ve set olur. O halde bütün esbab toplansa, bir ağacın emirden, iradeden gelen ukteyi hayat yemiyesinden, zembereinden intizam ile meyve, yaprak, dal ve budaklara lazım erzak ve cihazatı gönderemezler. İlla ki, ağacın her bir cüzüne, hatta her bir zerresine, bütün ağacı ve eczasını ve zerratını görecek, ve bilecek ve yardım edecek bir göz, bir ihatalı ilim, bir harika kudret ve fevkalade muavenet verilsin. İşte bu beş adet basamaklardan çık, bak! Küfür ve şirkte de ne derece müşkilat, belki muhalat bulunduğunu ve ne kadar akıldan, mantıktan uzak ve mümteni olduğunu ve imanda ve Kur'an yolunda ne kadar suhulet ve vücub derecesinde kolaylık ve ne kadar makul ve makbul ve lüzum derecesinde kat'i ve rahat bir hak ve hakikat bulunduğunu gör, bil. Elhamdülillahi ala ni'metil iman de. Rahatsızlık ve sıkıntılar, bu ehemmiyetli basamağın baki kısmını tehire sebep oldular. Yedinci basamak, وَبِسِرِّ اَنَّ الذَّرَّةَ وَالْجُزْأَ وَالْجُزْئِيَّ وَالْنُوَاتَ وَالْاِنْسَانَ لَيْسَتْ بِي اَقَلَّ صَنْعَةً وَجَزَالَةً مِنَ النَّجْمِ وَالْكُلِّ وَالْكُلِّيِّ وَالْشَجَرِ وَالْعَالَمِ Bir ihtar. Bu dokuz basamakların hakikatlarının esası ve madeni ve güneşi, Sure-i İhlas'tan, قُلْ Allahu اللّٰهُ Allahu samet ayetleridir. Sır Sırr-ı ehadiyet ve samediyet cilvesinden gelen lem alarak kısa işaretlerdir. Bu yedincinin mealine bir iki nükte ile gayet muhtasar bakıp, tafsilini Risale-i Nur'a havale ederiz. Yani, göz ve beyindeki acıb vazifeleri gören bir zerre, bir yıldızdan ve bir cüz, kül mecmuundan, mesela dima ve göz, İnsanın tamamından ve cüz'i bir fert hüsnü sanatça ve garabeti hilkatça umum bir neviden ve bir insan acib cihazlarıyla külli cins hayvandan ve bir fihriste ve program ve kuvve hafıza hükmünde olan bir çekirdek mükemmel masnuiyeti ve mahzeniyetçe koca ağacından ve bir küçük kainat olan bir insan Kemal hilkati ve cemiyetli harika cihazlarının binler acip vazifeleri görecek bir tarzda mahlukiyeti kainattan aşağı değiller. Demek zerreyi icat eden, yıldızın icadından aciz kalamaz. Ve lisan gibi bir uzvu halk eden, elbette insanı kolayca halk eder. Ve bir tek insanı böyle mükemmel yaratan, herhalde bütün hayvanatı Kemal suhuletle yaratabilecek, ve gözümüz önünde yaratıyor ve çekirdeği bir liste, bir fihriste, bir defteri kavanini emriye, bir ukde-i hayatiye mahiyetinde yaratan elbette bütün ağaçların haliki olabilir ve alemin bir nevi manevi çekirdeği ve cemiyetli meyvesi olan insanı halk edip bütün esma-i ilahiyye'ye mazhar ve aine ve bütün kainatla alakalılar ve zeminin halifesi yapan zatın Elbette ve elbette öyle bir kudreti var ki koca kainatı insan icadının kolaylığı ve suhûleti derecesinde halk edip tanzim eder. Öyle ise zerrenin ve cüz ve cüz'i ve çekirdek ve bir insanın haliki, saniî, rabbi kim ise elbette bedâhetle yıldızların ve nebilerin ve kül ve külliyatların ve ağaçların ve bütün kainatın haliki sanii Rabbi aynen odur. Başka olması muhal ve mümtenidir. Sekizinci basamak: وَبِسِرْ أَنَّ الْمُحَاطَةَ وَالْجُزْئِيَّةَ كَالْأَمْثَلَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمُسَعَّرَةِ أَوْ كَالْنُقَطِ الْمَحْلُوبَةِ الْمُعَصَّرَةِ فَلَا بُدَّ أَنْيَكُونَ الْمُحِيطُ وَالْكُلِّيَاتُ فِي قَبْضَةِ خَالِقِ muhati, و الجزئيات ليدرج مثال لها فيها بموازين علمه أو يعصرها منها بدساتير حكمته. Yani, ihata edilen cüziyat ve kül ve külliyatın içinde bulunan fertler ve tohumlar ve çekirdeklerin ihata eden büyük külliyata nisbetleri, güya küçücük numune ve gayet ince yazı ile çok küçük kıtada yazılmış. Aynı kül ve külliyatın nüshaları misalleridir. Öyleyse ihata eden külliyat o cüziyat halikinin kabzasında ve tamamen tasarrufunda bulunmak lazımdır. Ta ilminin mizanları ile ve ince kalemleri ile o büyük muhitin kitabını o çok küçücük yüzer kıtalarda defterlerde derce edebilsin. Hem ihata edilen edza ve cüziyatın muhit ile nispetleri temsilleri güya süt gibi muhitlikten sağılmış katreler veya biri o muhiti sıkmış, o noktalar ondan akmış. Mesela kavun çekirdeği, onun umum etrafından sağılmış bir katre veya o kitap tamamen içinde yazılmış bir noktadır ki, fihristesini, listesini, programını taşıyor. Madem böyledir, elbette o cüz'iyat ve katreler ve noktalar ve fertler saniyenin elinde, o muhit kül ve külliyat bulunmak elzemdir. Ta hikmetinin hassas düsturlarıyla, o fertleri, katreleri, noktaları ondan sağsın. Demek bir tek tohumu, bir tek ferdi yaratan, elbette o büyük kül ve külliyatı ve onları ihata eden ve onlardan çok büyük olan diğer külliyatları ve cinsleri yaratan yine odur, başka olamaz. Öyleyse, bir tek nefsi yaratan, bütün insanları yaratabilir. Ve bir tek ölüyü dirilten, haşirde bütün cin ve ins ölülerini diriltebilir ve diriltecek. İşte مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَ ayetinin hükmü ve davası gayet kat'i ve parlak bir surette hak ve aynı hakikat olduğunu gör. Dokuzuncu basamak وَبِسِرِّ كَمَا أَنَّ قُرْآنَ الْعِزَّةِ الْمَكْتُوبَ عَلَى الذَّرَّةِ الْمُسَمَّاتِ بِالْجَوْهَرِ Ferdi, ذرات الأثير ليس بأقل جزالة وخارقية صنعة من قرآن العظمة المكتوب على صحيفة السماء بمداد النجوم والشموس كذلك إن ورد الزهرة ليست بأقل جزالة وصنعة من دري نجم الزهرة ولا النملة من الفيلة ولا المكروب من الكركدان ولا نحلة. من النخلة بالنسبة إلى قدرة خالق الكائنات فكما أن غاية كمال السرعة والسهولة في إيجاد الأشياء أوقعت أهل الضلالة في التباس التشكيل بالتشكل المستلزم لمحالات غير محدودة تمجها الأوهام كذلك أثبتت لأهل الهداية Tesaviyen bin kudreti celle celaluhu, Bu son basamağın uzun bir beyanla mealini söylemek isterdim fakat ma tesef keyfi tahakküm ve taziklerden gelen şiddetli sıkıntılar ve tesemmümden gelen zafiyet ve elim hastalıklar mani olmasından mealine yalnız pek kısa bir işaret ve iktifaya mecbur oldum. Yani nasıl ki Faraza kabili inkısam olmayan ve ilmi kelam ve felsefede Cevheri Fert namını alan bir zerrede ondan daha küçücük olan maddi esiriye zerreleriyle bir Kur'an azim Muşan yazılsa ve Semavat sayfelerinde dahi yıldızlar ve güneşlerle diğer bir Kur'an'ı kebir yazılsa ikisi müvazene edilse, Elbet cevheri fert zerresinden yazılan hurdebinî Kur'an gökler yüzlerini yaldızlayan Kur'an-ı Azim ve Kebir'den acayipçe ve sanatın icazında geri değil. Belki bir cihette ileri olduğu gibi aynen öyle de. Halık-ı kainatın kudretine nispeten masnuyetindeki garabet ve cezalet noktasında Zühre çiçeği Zühre yıldızından geri değil ve karınca filden aşağı olmaz. Ve mikrop gergedandan hilkatça daha acip ve arı sineği hurma ağacından fıtrat acibesiyle daha ileridir. Demek bir arıyı yaratan bütün hayvanları yaratabilir. Bir nefsidirilten dirilten haşirde bütün insanları ihya edip haşir meydanında toplayabilir ve toplayacak. Hiçbir şey ona ağır gelmez ki gözümüz önünde gayet çabuk ve kolaylıkla her baharda haşrin yüz bin numunelerini yaratıyor. Son cümle-i arabiyenin gayet kısacık meali şudur. Yani, ehli dalalet, mezkür basamakların sarsılmaz hakikatlarını bilmediklerinden ve gayet çabuk ve gayet kolaylıkla birden mahlukat vücuda geldiklerinden, teşkili ve bir saniyen hadsiz kudretiyle icadı, teşekkül ve kendi kendilerine vücut bulmak tevehhüm edip hiçbir zihin, hatta vehim dahi kabul etmediği, ve her cihetle muhal ve imkansız hurafelerin kapısını kendilerine açmışlar. Mesela, o halde zihayatın her bir zerresine hadsiz bir kudret, bir ilim, her şeyi görecek bir göz ve her sanatı yapabilecek bir iktidar vermek lazım gelir. Bir tek ilahı kabul etmemekle, zerreler adedince ilaheleri mezheplerince kabul etmeye mecbur olarak, cehennemin esfel-i safiliğine girmeye müstehak düşerler. Ama ehli hidayet ise geçen basamaklardaki kuvvetli hakikatler ve sarsılmaz hüccetler selim kalplerine ve müstakim akıllarına gayet kat'i kanaat ve kuvvetli iman ve aynel yakîn bir tasdik vermiş ki şüphesiz ve vesvesesiz itminanı kalbiyle itikad ederler ki yıldızlar, zerreler, en küçük, en büyük kudreti ilahiye nispeten farkları yoktur ki Gözümüz önünde bu acayipler oluyor ve her bir acibeyi sanat, mahal kokum valla bahtukum illa kenepsin vahide ayetinin davasını tasdik ve hükmü aynı hak ve hakikat olduğuna şehadet ederler. Lisan haliyle Allahu Ekber derler. Biz dahi onların adedince Allahu Ekber deriz. Ve şu ayetin davasını bütün kuvvet ve kanaatimizle tasdik ve hükmü Aynı hak ve nefsi hakikat olduğuna hadsiz hüccetlerle şehadet ederiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme salli ve selim ala men ersaltahu rahmeten alamin ve'l hamdulillahi rabbil alamin.